Merhaba. Geleceğimiz için cesur ve kararlı genç insanların mücadelesi sürüyor ve bize umut veriyor. Dünyada insanların yaşadığı en soğuk bölgelerden biri olan Alaska'da 6 genç Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı karbon salımlarını azaltması için dava açtı. Merkezi Oregon'da bulunan Our Children's Trust yani Çocuklarımızın Vakfı'nın Alaskalı gençleri Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin geleceği koruma altına almak için harekete geçerek karbon salımlarını azaltmak için bir kurtarma planı oluşturmasını istiyor. 9 eyalette ve federal hükümet aleyhine açılan davada, hükümetin kamu güvenini sağlamak için görevlerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanıyor. Üst mahkemede olan davanın ne şekilde sonuçlanacağı henüz belli değil ancak dönüştürücü bir etkisi olabilir. Bir başka davada Japonya'dan 8 Amerika Birleşik Devletleri deniz kuvvetleri denizcisi Fukushima nükleer santralindeki Nükleer sızıntı konusunda kendilerine yalan söylediğini dile getirerek Japon TEPCO şirketine 100 milyonlarca dolarlık tazminat davası açtı. Güney Kaliforniya Federal Mahkemesi'ne yapılan başvuruya göre denizciler, Tepkoyu 11 Mart 2011'de gerçekleşen deprem ve tsunamiden sonra USS Ronald Reagan uçak gemisinin yardım çalışmalarına katıldığı dönemde komutanlarına radyasyon seviyeleriyle ilgili yanlış bilgi vermekle suçladı. Tsunami ile birlikte devasa dalgalar Fukushima santralinin soğutma sistemlerini devre dışı bırakmış, reaktörlere çekirdek erimesine sebep olmuş ve geniş bir bölgeye radyasyon saçılmasına neden olmuştu. Denizcilerin avukatı TEPCO ve Japon hükümetinin ısrarla USS Reagan ve mürettebatı için radyasyon sızıntısının hiçbir tehlike oluşturmadığı, her şeyin kontrol altında olduğunu ve onlara güvenmeleri gerektiğini söylediğini belirtti. Dava dosyası TEPCO'yu umursamaz ve ihmalkar olmakla ve uçak gemisinin mürettebatını radyasyona maruz bırakmaktan ve güvenli olmayan bir santral tasarlamaktan sorumlu tutulması gerektiğini iddia ediyor. ile ilgili olarak Japonya dışından açılan bu ilk davada istenen tazminat tutarı ise 420 milyon doları buluyor. Türkiye'de bir santral patlasa acaba bunun tazminatını hangi gelecek nesil veya hükümet karşılayabilir? Mevcut hükümet Akkuyu'da nükleer santral planları yaparken kendinden sonraki hükümetlerin bir bakıma sonunu hazırlıyor. Bırakın Türkiye vatandaşlarında oluşacak sağlık sorunlarını böyle bir patlamanın mali tazminatlarını kim karşılayacak? Neyse biz ülkemizden bir de umut verici haber verelim. Kalkınma ajansları yenilenebilir enerji ile ilgili projelere destek veriyor. İzmir Kalkınma Ajansı da 17 Aralık 2012 tarihi itibariyle yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri mali destek programını başlattı. Toplam 25 milyon... Dire ayrılan bu destekler başarılı bulunan projeleri verilecek. Program kapsamında öncelikli olarak yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarım ve üretimine yönelik arge ve ürün süreç yeniliği ve ticarileştirme çabaları değerlendirecek. Bunun yanı sıra 50 kilowatt saat ya da üzeri lisanssız yenilenebilir enerji yatırımları ısıtma, kurutma, soğutma veya ulaştırmada yenilenebilir enerji kullanımları da desteklenebilecek öncelikli proje konuları arasında yer alıyor. Bu destek şu anda sadece İzmir sınırları içinde kurulmuş ve faaliyet gösteren başvuru sahipleri için ama pek çok kalkınma ajanslarında da benzer programlar bulunuyor. Amazon ve Hasankeyf'in ortak hikayesini konu alan Democracy belgeseli çok yakında gösterime giriyor. Kanadalı yönetmen Todd Southgate, dünyanın en çok tartışılan iki baraj projesi olan Brezilya'daki Belo Monte ve Türkiye'deki Ilısu'ya Suya konu alan iki belgesel hazırladı. Southgate ilk yolculuğunu Brezilya'nın görkemli Amazon ormanlarına, yerli kabilelerinin yaşadığı bölgelere yaptı. Oradan Türkiye'ye gelen yönetmen Hasan Keyif başta olmak üzere Mezopotamya'nın bereketli ovaları ve derin vadilerine giderek yaşamları baraj projeleriyle tehdit altında olan ve bu barajlara karşı mücadele veren yerel halklarla bunun yanı sıra sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve avukatlarla görüştü. Bu belgesel Dicle ve Şingu nehirlerinin beslediği topraklarda binlerce yıldır varlığını koruyan yerel halkların, kültürlerin ve yaban hayatının barajlarla nasıl yok edileceğini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda gezegenimizin akciğeri olan Amazon'u ve medeniyetlerin beşiği olan Mezopotamya'yı yok edecek barajların Temiz Enerji adı altında iklim değişikliğine çözüm olarak sunulmasını da eleştiriyor. Filmin İngilizce ve Türkçe fragmanları Demokrasi.org adresinde şu anda mevcut oradan izlenebilir. 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Yellowstone nehrinde yaşanan petrol boru hattı sızıntısı ile ilgili rapor sonunda yayınlandı Rapor vanaların çok geç kapatıldığını ve bunun da sızıntının boyutunun artması neden olduğunu ortaya koydu. Temmuz 2011'de bölgede yaşanan sel felaketinin ardından, Yellowstone nehrine Montana'ya günde 40 bin varil ham petrol taşıyan Exxon Mobil'in boru hattından tam 1500 varil sızmıştı. Exxon boru hattında prosedürlere göre sızıntının hemen ardından devreye girmesi gereken uzaktan kumandalı vanaların yokluğunun sızıntının büyümesine neden olduğu belirtiliyor. Petrol her zamanki gibi kirini her yere bulaştırıyor milli parklara dahi. Petrolden uzak yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.